Herkese merhaba. Bir Söz Küçük'ün programında daha sizlerle birlikteyiz. Ee, bu hafta Şule Şenol'la birlikte olacağız. Ee, Ahşap atölyelerinden konuşacağız kendisiyle. Ee, hoş geldiniz programımıza. Hoş, geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Ee, nasılsınız? Önce bir tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Biliyorsunuz düştüm biraz evvel. <gülüyor> çok Ama acısı dindi. Dümle çektir herhalde. Arkadaşım um, iyiyim. <gülüyor> evet. <Öyle değil. gülüyor> Ee, biraz sizi tanıyalım atölyenizden bahsederseniz çok seviniriz bir de kendinizi de tanıtırsanız ee, şu geçen oldu ismim hmm, iki çocuk annesiyim <gülüyor> önce onu söyleyeyim. bir 25 biri 14 yaşındaki çocuk annesiyim ee, ahşapla ilgili çalışmaları 2003 gibi başladım diyeyim yani uzun bir zaman oldu ama önce bir Uh, mahallede bir tür oyun evi kurdum. Hmm. Uh, Kavacık da oturuyoruz biz. Yani sitenin çocuklarıyla işte mahallenin çocuklarının birlikte uh, oynadıkları, belki şimdi bunun ahşap oyuncakların da olduğu, um, uh, ahşap eğitim malzemelerinin olduğu uh, bir uh, daire kiralayıp bir veli inisiyatifi olan bir oyun evini kurduk. Daha sonra işte mahalleye açılalım deyince daha büyük açılalım deyince Oyun Sanat ve Zanaat Derneği diye bir dernek oluştu. İşte çeşitli sivil toplum örgütlerinden arkadaşlarımız da vardı bunun içinde. Ahşap oyuncakla uğraşan ile Rahmetli Viktor Ananiyaz oyun, Buğday Ekolojik Yaşam Destekleme Derneği'nde. Ve böyle daha sonra oyun evi kapandı. Dernek de bir süre devam etti ama daha sonra kapandı. Aa, 2008'de ise ekolojik pazarlara başladık. Hı hı hı. Ekolojik hı hı. pazarla birlikte meydan alışveriş merkezi vardı Ümraniye'de Orada ekolojik meydanı kurduk. Aa, ve daha sonra uz orada uzun bir süre ben yer aldım 2008'den itibaren ee, meydandaydım geçen sene ayrıldım meydan alışveriş merkezinden oradan hem oyun oynatıyordum hem ahşap oyuncakları satıyordum ee, aktiviteler yapıyordum. Ee, şimdi şu da bostancıdayım bir atölyemiz var arka tarafta. Hem aktivite yapıyoruz. Biraz eğitimler veriyoruz. Bunun, için, bunun dışında Hmm, i̇şin tasarım tarafıyla ilgili ya da işte e, sürdürübilirlik tarafıyla ilgili çalışmalar e, yap, yaptım, yapıyorum. E, farklı pedagogik yapılar, e, alternatif eğitim belki tam söylemeyi de çok sevmiyorum gerçek kullanmayı ama e, bunlarla ilgileniyorum e, ve bir T istasyonu diye bir proje oluştu bunlar bütün bunların sonucunda diyeyim yani gel oynanın bir yan ürünü mü diyeyim nasıl ama testasyon daha çok ön plana çıkmış durumda sürdürülebilir bir öğrenme yolu aynı zamanda eğitim diyorum ben bunu T ile başlayan birçok şey bir arada. Duraklar. Duraklar, evet, <gülüyor> evet. duraklar, istasyonlar. <gülüyor> Bu istasyonlar bir araya gelince esas bir bütün oluşturuyor. Hepsinin birbirinden çok farklı istasyonlar ama her istasyonun bir rengi, tınısı. ...tonu var. <gülüyor> Anlamam evet. aslında. Sizde de o çanlardan var mı? Biz bu arada programın başındayken... Soydum, ...tanışıyormuşuz Ama Evet, sonradan... ...evet küçüklüğünüzü <gülüyor> bilirmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biraz komik oldu. Öyle oldu. <gülüyor> Tesadüf. T diyorum yine tesadüfler, <gülüyor> T'ler, evet. tesadüfler. Nasıl? Um, T... Te başlattı T istasyonu. Tepkisel evet. başladı. <gülüyor> o öyle. Um, hani kum boyama standları var alışveriş merkezlerinde hı -hı, hmm, hı. diyorum. Yani ben oldukça karşıyım o kum boyamaları. Um, niye topaç boyama olmasın? Biz de topaçı çok seviyoruz. En çok böyle e, kullandığımız oyuncaklardan biri. Çünkü hı -hı. Işte çok uzun bir geçmişi var mesela. Um, çevirelim renk yanılmalarını görelim büyük küçük herkes çeviriyor çünkü eski nostaljik tobaçlar özellikle farklı topaçlarımız da var um, böyle bir uh, sonra bir de uh, tangram tarzı tangram tape azalı somak bizim en çok böyle um, tanıttığımız oynattığımız oyunlar um, oyunlar oyna oynasın yetişkin de oynasın çocuk da oynasın. ...diye böyle meydan alışveriş merkezi... İşte ...orası da bir çevre dostu bir alışveriş merkezi... ...oraya çıkalım, sokak dışarılara çıkaralım... ...çıkalım... ...ama o zaman ben şöyle bir... ...iç, iç kısımdaydık... ...dışarıya çıkalım ve atlı karıncanın orada... ...olalım dedim... <gülüyor> <gülüyor> sonra meydan müdürü tamam çıkarsın da... ...ama orada olmam... ...ekonomik olmaz gibi bir... <gülüyor> <gülüyor> ...niye deyince... Herhalde çünkü biz bir işte ne bileyim topaç satıyorduk boyatıyorduk üç lira dört lira alıyorduk bir düğmeye basıyorsunuz at karıncaya ya da başka bir elektronik bir şey yani başka bir şey biliyorsunuz o düğmeye basmalı e, oyun oyuncaklar büyük oyuncaklara diye e yine aynı fiyat böyle bir yerde belki şey diye düşünmüş olabilirler yani normal tüketim toplumu biliyorsunuz alışveriş merkezleri <gülüyor> bunun böyle çok göze batmamasını. Peki, bilemiyorum peki de benim açımdan söyledim hmm. <gülüyor> ama tepkisel olarak çıktı. Baktım ki topluca oyun, oynanan oyunlara en önemli örneklerden biri topaç ve en eskilerinden eskisi en eski oyuncaklardan top ve topaç hepsi de T ile başlıyor. Topaç <gülüyor> oynuyorsun. Tangram tarzı Tangram da çok çok eskidir. Hı hı. İlk oyun diyeyim ilk akıl oyunu un diyeyim. A, yaratıcılık ve akıl oyunu. Bu da e, tek başına oynanan oyunlara e, en önemli örnek. Bir de T-Puzzle. T-Puzzle o kadar zaten. eski değil. Hepsi benziyorlar. Yani <gülüyor> onun türevi esasında. Evet. işte somak übümüz var. Yaşam dönüşümdür oyun diye ismini taktığımız. Ee, dolayısıyla bir baktım işte topluca tek başına işte e, top aç, <gülüyor> tangrem derken hepsi T ile başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi T olsun dedik. Ee, Yoksa başka t, bir hafta t. olabilir. Çünkü hani tahtayla zaten çalışıyoruz. Tahta <gülüyor> testere torna <gülüyor> diye bir şey çıktı. İşin arka mutfağını göstermeye çalışıyoruz da tahta testere torna ile. Yani çocuklar da işte... Testereyle çalışsınlar, çivi çaksınlar ya da bunun yapan zanaatkarları görsünler diye. işte talaş falan Yani malzeme çok önemli. Çocukların oynadık, oynadıkları malzeme evet. çok önemli. Ne var? Sonra bak, bakıyorsun tarihten günümüze oyuncaklara baktığın zaman da ilk önce işte topraktan yapılmış. Sonra tahtadan oluyor. Teneke var arada. Ondan sonra telden oyuncaklar var biliyorsunuz. Sonra teknik ve teknoloji devreye girip <gülüyor> <gülüyor> ne Hepsi. oluyor? Hepsi böyle bunlar daha böyle işte plastik oyuncaklar evet. var. Daha böyle nasıl söyleyeyim seri imalatlar Hı -hı. daha çok yaygın oluyor ve işte yani biliyorsunuz artık bilgisayar oyunları falan Hı -hı. haline gelmiş durumda. Geçmişine baktığınız zaman yani o süreç içinde de. Yine teyler <gülüyor> hep e, var. Evet çünkü Tarihte artık... de böyle. Tarih evet. e, tarihi de ele aldığınız zaman ben hani biraz te e, istasyonunun tarihsel tarafında e, tarihle ilgili bazı şeyleri de anlatmaya Hı -hı. çalışıyorum. İnsanlar bir arada nasıl bir arada durmuşlar, işler yapmışlar işte. ...tarihteki ilk tapınak Göbeklitepe'den ...başlayıp T oluyoruz. Onlar bir araya gelmiyorlar, <gülüyor> takvim oluyorlar. T on iki T vesaire. Bir Cidden sürü T şeyler T olmuş böyle Teyler çok evet. fazla oldu. Ama T değil, yani bu takıntı değil. <gülüyor> T'lerden sonra M'ler de çıktı, S'ler de çıktı. <gülüyor> ama bir taraftan... ...şimdi Taş Toprak Tuğla onu gelecektim. Yani Taş'la çok oynamışlar çocuklar. Sonra... İşte taş toprak tuğlayla bir tür tuğlalarımız var böyle bizim minik çalıştığımız. Sonra işte kerpiç evler diyelim. Bu arada çok hoş bir atölye çalışması var. Naturkitti, kerpiçten bir parçalar başka bir arkadaşların yaptığı büyük objeler yapıyorsunuz. Hani biraz ekolojik mimariye kadar giden yolu anlatmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda hani çocuklara işte... Tuğlanın topraktan olabileceğini bile düşünmüyorlar. Kendi tuğlalarımızı yapmak ya da mevcut tuğlalarla malalarla çalışmak. Tasarım istasyonumuz var. Tek başına ve topluca diyorum istasyonlarda. Yani tek başına yapmama yardım et. Kendi başıma yar yapmama yardım et. Ünlü, işte, pedagog diyeyim. Doktor Maria Montessori'nin sözüdür. Ondan hı hı. yola çıkıyoruz. Ama bizde ucu açık bir öğrenme yolu var. Yani Maria Montessori de didaktiktir. Ee, kullanılan hmm, eğitim araçları. Bizde daha ucu açık. Ee, işte yine Waldorf pedagogisi vesaire bunlar işin içine katılıyor. Aa, temas diyebilirim. Evet temas, temas tüm e, e, T istasyonunun esasında ana... Nok merkezinde hı hı. E, çünkü burada hem yetişkin e, yetişkin katılıyor hem çocuk katılıyor engellisi katılabiliyor ama hepsinin katılım şekilleri farklı aynı oyunu işte bir tangramı ya da somakübeli alalım biraz evvel hı hı. gördünüz işte Ali küçük yani e, iki yaşındaki de ...3 yaşındaki de oynayabiliyor... sizi de oynayabiliyorsunuz... Hı hı. ama şekil oynama şekliniz farklı ya da işte bazı topluca oynadığımız oyunlar var. İşte herkes ipin ucunda anti tutuyor mesela. Birlikte bir çizim yapıyoruz. Birlikte bir şeyler üretiyoruz. Ve önemli olan da zaten hani o çeşitlilikle birlikte bir şeyleri üretebiliyor olmak. Um, ve kalıcı um, olması bütün bunların. Ve e, aktiviteler dışına taşıyabilmek. Yani herkes birbirinin farkına varıyor bu zaten yetişkin eğitimlerinde bunlar kullanır çeşitli firmalarda kullanıyorlar işte takım oluşturma liderlik beceri iletişim becerileri gibi ama biz bunu ciddi anlamda oyun olarak görüyoruz tamamen eğitim gibi değil. Um, o hem yetişkin katılır hem çocuk katılabilir işte e, mesela ekolojik pazarda bunu um, kaç defa e, yaptık i̇şte orada mahallenin hani e, çocukları da geliyorlar hani ne diyeyim size varoşlardan demeyeyim O eklimine de çok doğru değildi de. e, çok kötü şartlarda yaşayan çocuklar öyle diyeyim e, bence çok önemsenmeyen hala çünkü bakıyorum ben bizim yanımızda büyümüş çocuklar değil mi hani 10 gelmiş 18 19 yaşına maalesef daha okuma yazma bilmeyen hı hı. E, çocuklar var aralarında e, ilgiye ihtiyacı olan çocuklar. E onlarla işte pazara gelen e, müşteriler vesaire de hani birlikte e, oynadığınız zaman Çocuğun oradaki e, o çocuğun ruhunun farkına varıyorsunuz. Ne istiyor, ne yapıyor, ne ediyor, ne, ne gibi kendisine göstermeye çalışıyor. E i̇şte oranlamiyetçilerinizde şimdi T puzzle var. T puzzle'ı biliyorlar bu çocuklar, geliyorlar bana yardım ediyorlar arada. ...büyüklere anlatmak istiyorlar... ...göstermeye çalışıyorlar... ...onlar için çok büyük bir gurur... ...yani çok, çok büyük bir onur... <gülüyor> ...onu bilip de onlara... büyükleri göstermek çok hoş bir şey... ...evet topluca... ...dediğimiz bu yani... ...birlikte bir şeyler üretmek, birlikte paylaşmak... ...bunu anlatmaya çalışıyoruz... ...bir de... Tasarım var, tontun tanı var, renkler, sesler birleşiyor. Bir de hiç uygulamadık tam, tam anlamıyla. Çok basit bir uygulama yaptık. Tadım istasyonu var. Tadımda esasında yine bana göre ekolojik pazarlarla olması gereken bir şey. Başka türlü de olabilir mutlulaka ama. Tarladan, topraktan, işte tohumdan, tarladan, topraktan. Taşıtlarla tezgaha, tabağa, tencereye, tavaya da diyebilirsiniz tabi. Evet, dediğim bir şey, şişin içinde tahmin ve e, oyunları var. Böyle bir tartıyorsunuz, ediyorsunuz. Ne oldu? Belki absürt sorular da sorabiliyorsunuz. Çocukları yönlendiriyorsunuz pazarın içinde. Hmm. <gülüyor> ...daha doğrusu sorular ve görevler veriyorsunuz... ...orada bir şey buluyor, orada bir şey yapıyor... Um, ...onları tamamlıyor... ...ve o görevleri tamamlıyor... ...onun için de bir tür interaktif... E, ...öğrenme yolu ama aynı zamanda... ...birlikte bir... Um, iş bölümünü de yapmış oluyorlar çocuklar. Yani bir taşta, o da güzel, o ve de güzel bir taşlıklı kuş buluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o da hoş değil ama bu şekilde onu hani bir de tazelik diyorum. Hani ekolojik ürün niye bu kadar pahalı deniyor ya? Tazelik kelimesi pek ön plana çıkmıyor. Çok basit Hı -hı. bir kelime esasında ama taze olması için. Çünkü raf ömrü fazla değil. Ve dolayısıyla içimi, kimyasallar, da, evet, kimyasallar olmadığı için raf ömrü az olduğu için işte hemen tüketilmesi gerekiyor. Hemen alınması gerekiyor ve dolayısıyla <gülüyor> çok çabuk çürüyor ediyor. Evet. Dolayısıyla bu da belirli bir maliyeti bir beraberinde getiriyor. Daha basit bir şekilde çocuklara bunların da aktarılması gerektiğini düşünüyorum. çocuk yani, gelişiminde bayağı bir aslında yani Ona bu birazcık şey daha var. hani e, deneyimleyerek e, öğrenme e, dediğimiz şey çocuğun bir de çocuğun yani yemek yaparken diyelim işin hep arkamız mutfağını görmesi gerekiyor Hı -hı. yani her anlamda işte. Nasıl ekim yapılır, ağaçtan işte bir ağacı mesela ele alın, bütün bir yolu, yıl boyunca o ağacı çocukla birlikte siz işte işin içine şehirler, masallar, hikayeler katılarak nasıl yapraklarını döküyor, ne oluyor, ne, ne bitiyor, bütün bunları gözlemleyebilirsiniz. Onunla bir ilişki kurar çocuk. Onunla ilgili resimler çizer, onunla ilgili hikayeler uydurabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. ama bunu hani sırf kısa bir aktiviteyle bizler eğitim sisteminin içinde yapıyor yapmaya çalışıyoruz. İşte aa çocuk bunu öğrendi değil. Bunu ancak ritim ve tekrar diyorum. Ritmik tekrarla öğreniyor çocuk. Dolayısıyla sürekli tekrarlamak biraz daha üstüne bir şeyler koymak, biraz daha üstüne bir şey. Yok. Aynı oyunca her gün oynayabilir. aynı masada defalarca dinlemesi lazım ki çocukların mesela arka arkaya belki bir tür güven ne de o şekilde çocuk şey yapıyor. Yani nasıl söyleyeyim nasıl biteceğini çocuğun çocuk tahmin ediyor? Ee, ve ona göre de e, bir bir sonraki olan güveni oluşturuyor bütünler tekrar tekrar güven duygusunun oluşması bir de e, hani çocuk masalın içinde masala geçtim ben ama masalın içinde bir yerde iyi kötüyü e, anlamaya çalışıyor ya yani iyi iyi olan kazanıyor yani masallar mutlu sonla hı hı. E, bitiyorlar onun için masal çok önemli burada yani işte yine alternatif eğitim topluluklarına bir şey yapmak istiyorum. Montessori pedagojisi şu anda çok çok yaygın bana göre. Ben biraz eleştirel bakıyorum Montessori pedagojisi. Masalın olmadığı bir pedagogi çünkü aynı zamanda masal ve oyunun olmadığı bir pedagoji. Hı hı. Yani oyun iş deniyor ve iş iş yani bir iş yapıyorum diye çocuk odaklanıyor her şeyden önce. Bir öğrenme disiplini var. Yani ben öğreniyorum. Ben oyunun içinde de öğrenirsiniz ama hı hı. işte ben öğreniyorum mantığı otur, oturuyor bence bana göre. Yani ben ıı, ıı, ve ıı, evet masal masal o, olmayan bir ıı, pedagoji Montessori pedagojisi. Yani hı hı. masalın ıı, olmadığı bir yani dediğim gibi ıı, mutlu sonların olmadığı bir şey düşünemiyorum ben Çocuklarda çocukta aslında. evet çok çok önemli masal hayal gücü sonra çocuğu konuşmaya da teşvik eden şimdi siz anlatıyorsunuz tekrar tekrar masal masalı oynattırıyorsunuz bu arada tabii masalı anlatmak da her şeyden önce o da çok önemli hangi ne hı hı. neyi veya e, anlatacağınız önemli. Ne şekilde, nelerle belki işte belki tahta parçası göstereceksiniz, oynattıracaksınız. Yani üç boyutlu bir şeylerle anlatmakta fayda var mesela. Özellikle küçük çocuklara. Ee, aslında on çarpı on çarpı on diye bir tane e, atölye varmış. Biraz evet. ilerlememiş ama. <gülüyor> bir süre yaptım ben onu. Yaptık daha doğrusu. E, Bostancı da bizim bir hem ahşap oyuncağı satışını yaptığımız, üretimini yaptığımız, oynadığımız, aktivite yaptığımız bir yerimiz var. Şöyle, günümüz anneleri özellikle internet üzerinden birbirleriyle buluşmak istiyorlar. Ya da böyle oyun atölye özellikle küçük çocuklar için oyun atölyeleri olsun istiyorlar. Ee, ve ben e, çocuğa giden e, yolun yine anne babalar veya öğretmenlerden geçtiğini düşünüyorum de oradan değil de e, fakat e, mahallelik e, çok önemli yani e, aynı mahallede e, oturanların e, bir araya gelip e, temas istasyonları diyorum T istasyonu Hı -hı. belki. Gibi bir, bir hem sohbet ettikleri, oynadıkları, aktivite yaptıkları alanlar gerekli bana Hı -hı. göre. Çünkü mahallenin sorunu genelde herkesin aynı. Okula gitmek, hangi okula vereceğim, nasıl bir araya geleceğim, nerede oynayacaklar işte oyun grupları oluşturmak çocuklarla ilgili. Hı hı. Ee, kadının ve e, yani annenin ve çocuğun olduğu yerde temasın gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani e, çok farklı eğilimlerden olan kadınlar da oyun ve çocuk çerçevesinde bir araya gelebiliyorlar. Çünkü hem hı hı. dediğim gibi yetişkinler de oynuyor bizde. Hem de işte ortak çok sorunları var. İşte ıı, çocuğumu nasıl sağlıklı büyüteceğim, ne yapacağım sen ne yapıyorsun, sen ne Hı -hı. ediyorsun birlikte nasıl oynarlar yani ıı, illa bunu bir anaokulunda yapmak şart değil. Ve ben şöyle dedim, on anne veya baba da olabilir tabii ve on çocuk bir araya gelecekler biz hem oynayacağız, hem sohbet edeceğiz, hem aktivite yapacağız, hem biraz pedagojiyi konuşacağız. Ee, ve bunu 10 kere arka arkaya yapacağız. Çünkü çocuk retin ve tekrarla öğreniyor. Onu bir alışkanlık haline giriyor. Ve 10 kere. E, bundan sonra da siz, e, siz anneler, siz esasında çok şey yapabilirsiniz. Çok birlikte önemli olan, siz birlikte bir şeyleri yapmak, üretmek için istemeniz. Ee, ve bu yakın, birbirinize de yakın olunca da, ee, belki üç kişi bir araya gelirsiniz zaman zaman, belki on kişi, belki iki kişi. Ee, ama işte biriniz bir, biriniz bir, diğer çocuklarla ilgilenir, öbür bir işini yapabilir, sohbet Hı -hı. edersiniz, bir şeyler üretebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Önemli olan beraber olmak. Ee, onun için sanır. işte on kere böyle bir hatta yirmi kere oldu tabii, iki kere tekrarladık bir bir grupla, bir de bir grupla üç kere dört kere beş kere falan böyle. Yani böyle çünkü gruba gelenlerin sayısı azal azaldık başta fazla daha fazla kişi geldiler böyle bir oluşum yani hem sohbet edip hem de işte benim bildiğim işte eğitimle ilgili çünkü ben aynı zamanda alternatif eğitimle epey bir ilgilendim ilgileniyorum hala işte Çocukların işte birazcık beyni nasıl çalışır, ruhsal gelişimi nasıldır, işte Montessori, Waldorf'lar bilmem, Reggio Emilia'lar ama artık bunları da çok böyle isimleriyle adlandırmak istemiyorum çünkü. Um, biraz marjinal kalıyor normal hı hı. Bir sistem ah bu hem montesoriici ben bilmem valdorfm falan değil mi mevcut önemli olan şu anda mevcut um, okulları mevcut mevcudu um, özenle iyileştirmeye çalışmamız gerekiyor yani zaten anne veya öğretmen olarak belirli bir um, şeyiniz var ...içgüdünüz var hı hı. Um, nasıl yapılacağına dair Belki ucu açık bir şekilde bazı püf noktalarını e, anlatmaya çalışıyoruz. O insanlar kendi karar verirler. Ve tabii o annelerin bir arada e, yine e, bakış açılarının yakın e, olabilecek hale gelmesi gerekiyor gerekiyor Yani bunda işte ben hani yaşı olarak şimdi 51 yaşındayım bir sonuç olarak anneanne yaşındayım ee, bu konuları da iyi kötü bilen birisi olarak onlara nasıl söyleyeyim yön, koçluk mu diyeyim koçluk da değil e, nasıl yapıp ortayı, ortayı bulma yolunda birazcık daha tecrübelerime dayan, dayanarak e, açıklamalar e, e, yapıyorum. Yaptım <gülüyor> bir süre, bir süre devam etti. Ondan sonra bıraktık ama umarım birçok yerde bu tip çalışmalar olur olması gerektiğini düşünüyorum. Ya, inşallah devam eder. Evet. Aslında programın sonuna geldik. Çok güzel ee, gitti. Çok güzel. Evet. Masal gibi çok... gitti. <gülüyor> Aslında <gülüyor> <bu> program bitmeden <gülüyor> önce son olarak e, biz şimdi burada görüyoruz ama e, dinleyicilerimiz göremiyor. Çok güzel e, ahşap oy oyuncaklarınız var. Ee, aynı zamanda size nasıl... Ulaşabilirler. Ne? Bu oyuncaklara nasıl ulaşabilirler? Onlarla ilgili bir bilgi verirseniz programı kapatalım yavaşça. Um, Geloyna.com.tr diye bir, um, en, bir şeyimiz var. Um, site. E, evet site var. Sonra T İstasyonu'na Geloyna.blogspot.com.tr diye bir e, var. İşte Facebook'ta um, varız. Um, Geloyna diye. Bir de küçük um, bir mekan var. Ahşap yani. Oyuncak Türkiye diye varız. Um, mekanımız evet Postancı'da um, Bostancıda, Bostan içi sokak, ama Bunu internetten bulabilirsiniz. Hı hı. Ee, bunun dışında, evet, T İstasyonu diye bir e, grup var e, yine internette. Buradan ee, size ulaşabilirler Evet, evet ama e, onu da belki dile getirebilirsin. Amacımız birazcık daha sahaya yaymak bütün bunları, hı hı hı. daha böyle geniş kitlelere illa bizde olması şart değil bunların bilinmesi, öğrenmesi. Öğrenilmesi gerekiyor. İşte bir küple, tek bir küp parçasıyla neler yapılabilir? Ne gibi oyunlar, ne gibi aktiviteler, ne gibi ürünler? Hı hı, ee, evet. Bunları da bir tabii, araya bir gelerek yapıyoruz. tabii yapmak. çocuğun işte hani çocuk olsun, yetişkin de olsun birazcık işin arka mutfağıyla uğraşmamız gerekiyor. Evet, yani... Hı hı. Iı, Tek başına topluca ve takılarak öğreniyoruz değil mi? Hı -hı. Neyse onu başka bir sana anlatır. Peki, i̇nşallah bir program <gülüyor> daha evet, birlikte oluruz. <gülüyor> programın sonuna geldik. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Söz <gülüyor> Küçüğün. <gülüyor>